Tekstilde çalışanların koşullarını iyileştirme amacıyla yola çıkmış Temiz Giysi Kampanyası'nın Türkiye Ağı'nın kurucusu olan Abdülhalim Demir ile birlikteyiz bugün. Temiz Giysi Kampanyası'nı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, temiz Giysi Kampanyası'na geçmeden önce aslında ben sizin bu yola çıkış hikayenizi çok merak ediyorum. Çünkü çok doğrudan alakalı birbiriyle. Biraz ondan bahsedelim mi? Tabii ki. Ben 15 yaşında çocuk işçi olarak İstanbul'a geldim. İlk işim tekstildi. Tekstilde kod kumlama yaptım. Yıllarca kod kumlama yaptıktan sonra ölümcül bir hastalığa yakalandım. Silikoz hastalığı. Evet. Yani bu hastalık aslında dünyada bilinen bir hastalık ama Türkiye'de ilk kez tekstilde ortaya çıkmış. 2005'te ilk duymuştum adını bir arkadaşım silikoziden kaybetmiştim. 2007'de genel bir taramadan geçerek silikoz teşhisi aldık. Ve şeydi yani bu bir tramvaydı aslında bizim için. Düşünün e, yani aslında geçinmek için çocukken bir işe giriyorsunuz. Ve yıllar sonra biri size siz aslında orada çalıştığınız için öleceksiniz diyor. Evet bir meslek yani, hastalığı. Evet bu tramvayla aslında bir şoka uğramıştım. E, ama aynı zamanda şeyi de öğrendim. Bu bir meslek hastalığı. Bununla ilgili işte devletin ciddi bir sorumluluğu var. Bu iş yerlerinin gerekiyordu. E, ve işte çalışan diğer işçilere ulaşmaya başladım aynı anda. Ee, yani bir gün oturdum aslında bu, bu normal bir şey değil Yani son, sonuçta sosyal bir sorundan kaçıp buraya geldim hı hı. Ee, Ve burada da böyle bir şeye denk geldim ee, İçimi dökeyim diye hı hı. düşündüm İşte bir mektup yazdım ben de işte leyleğin atılmış yavruları diye ee, Çünkü aslında o hikayenin özünü bile işverenin bana anlatmıştı çünkü 13 kardeşim, hı hı. 13 kardeşin bir tanesiyim hı hı. Ee, ...ve şeydi, işverenim hep bana şey derdi... ...işte sen Leyla'nın atılmış yavrususun... ...niye dediğimde... ...Leyla'nın atılmış yavrusu... ...işte yavru. leylek 10 tane yavru yaparsa... ...yuvada 8'in yeri varsa... ...ikisini aşağı atıyor... ...öyle mi? ...işte benle kardeşim çalışıyorduk... ...siz de işte atılmış hmm. yavrularsınız... ...siz çalışıp diğer kardeşlerinize bakıyorsunuz diye... ...ya yani aslında bu aklıma gelmişti... Böyle ...bu evet. yüzden bu başlığı koyup... ...aslında derdimizi anlatmıştım... ...kime yazdınız mektubu? ...bunu medyaya aslında atmıştım... Medya. Hı hı. E, ...ertesi gün... İşte NTV haber yapmıştı. Oradan da taraf gazetesi falan alıntı yapmıştı. Ertesi gün bir arkadaşım aradı. İşte taraf gazetesinde manşetten haberin çıkmış dedi. Ve o gün akşama kadar aslında telefonum <gülüyor> susmadı. Onun etrafında bir sürü insan aslında bir araya geldik. İşte sanatçılar, avukatlar, sendikacılar, <gülüyor> e, gazeteciler. Bir komite kurduk. Kod Kumlama İşleri Denetleşme Komitesi. Ve kod işlerin mücadelesini vermeye başladık. Ee, yani bu hastalığın temel sebebi kot kumlama değil evet. mi? Yani hastalık hiçbir şekilde başka bir alandan oluşmuyor sadece Hı -hı. E, silika maddesinden oluşuyor yer de 4'ü 3'ü silikadan oluşuyor yani aslında e, yani toprak yani o kumun çok ince parçalara bölünerek o ince zerrecikler solunarak içeri gittiğinde bu Hı -hı. hastalığa sebep oluyor. Siz kod kumlamada sürekli buna maruz evet, kalıyordunuz. Evet sürekli aslında hani bir kabin içinde kod kumlarken soluduğunda toza maruz kalıyordun. Ve şeydi yani bu sektörde çalışan işçilerin %99'u kayıtışı çalışmıştı. Hmm. Ee, Sigortasız Sigortası çalışmıştı. Dolayısıyla yani biz üç taleple yola çıkmıştık. Aslında birincisi kod kumlama hale devam ediyordu. Yasaklanması gerekiyordu. Hı hı. İkincisi yani bu hastalık. Silikos hastalığı 1948'de Türkiye ile ILO Dünya İşçi Örgütü arasında yapılan bir sözleşmeyle meslek hastalığı olarak kabul edilmiş. Hmm. Dolayısıyla bu işçilerin işçi olarak kabul edilip bunlara iş göremez geliri bağlanması gerekiyordu. Üçüncüsü de aslında bu bir suç işlenmişti. Yani birilerinin canına kastedilmişti. Bunlara karşı davalar açmak istiyorduk. Ama bakanlığın bize cevabı şuydu. Yani Evet silikolist bir meslek hastalığı ama prim sisteminin de bir, bir mantığı var. Ee, dolayısıyla bir işçi sosyal güvenlik sistemine kayıt olduğunda o meslek hastalığına yakalanmışsa SGK e, işçinin işverenine bunu rüce ederek aslında bunun ücretini oradan alarak işçiye veriyor. Dolayısıyla bu işçileri de kayıt dışı olduğu için böyle bir şey yapılamıyor hmm. denmişti. Yani toplamda 5 yıl içinde aslında mücadelede 2009'da ilk kotkumlamayı Türkiye'de yasaklattık. 2009 yılında yasaklandı. Evet, 2010'da e, bakanlar kurulu kararıyla silikozis hırsızlığa grubuna tabi edildi. tedavisi ücretsiz hale geldi. Çok güzel. Ancak silikozis'in bir tedavisi yok. Orada bir iloni hmm. var. Ve 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteğini alarak 6111 sayılı torba kanununa iki madde ekleterek aslında bütün silikoz hastalarına emeklilik maaşı bağlatıldı. Evet. Hmm. Bu da çok güzel bir şey. Evet aslında. yani bunu yaptık aslında e, ve şunu gördük. Türkiye'de kod yasaklandığında birçok marka e, başka ülkelerden tedarik etmeye başladı. Hmm. Ve bu işin aslında global bir sorun olduğunu evet. hissetmeye başladık. Peki Türkiye'de gerçekten yasaklandı mı yani kaçak göçek bir şekilde yapılıyor olabilir mi? Ya yani şöyle aslında çok ciddi bir kamuoyu oluştu Türkiye'de. Ya yani neredeyse şu anda da sektöre gidip kime sorarsan hani sektörün başka bölümlerinde olan insanlara da sorduğunda... Herkes bunun ölümcül olduğunu biliyor. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir şekilde yapılmadığından eminim Türkiye'de. Evet, evet. Ama hemen yanı başımızda Mısır'da, Bangladeş'te yapılıyor. Hı hı, hı yapılıyor. Evet. Yani işte 2007'de aslında yola çıkmıştım. Soru şeydir. Yani bu mücadeleyi verirken aslında tekstilde birçok sorunu fark ettim. Yani kod kumlamayı biz yasaklattık ama sorun çözülmedi. Onun yerine başka bir teknik geldi. O da işte potasyum permanganatla beyazlatma işlemi yapılıyor. Potasyum permanganat dediğimizde şu an Avrupa Kimyasal Ajansı tarafından aslında bir araştırma yapılmış ve e, zararlı kimyasalar sınıfına alınmaya çalışılan bir kimyasal. Ve tekstilde başka da bir sürü sorun gördük aslında kayıt dışı çok çok yüksek e, ve insanlar çok düşük ücretlerle çalışıyor. Dolayısıyla şey düşündük hani kod kumlama işleri dayanışma komitesi olarak e, global mücadeleyi sürdürmek biraz zor. O yüzden e, 2010'da yolumuz temizgesi kampanyasıyla çalışıyor kesişmişti. Temiz giysi kampanyası global bir kampanya. Ya aslında bu bir network. Hı hı. Clean Clothes Campaign. Bu bir hı hı. network'tür. Ee, bütün ülkelerde temsilcisi olan. Yaklaşık 250 örgütün beraber e, mücadele ettiği, ettiği bir e, sistem. Çünkü tekstil aslında globaldır. Hı hı. Tekstili sadece bir ülkede yapamazsınız. Yani biz sadece Türkiye'de bunu yaparsak e, markalar çok zorda kaldığında Türkiye'den başka bir ülkeye kaçar. Hı hı. Ama bunu bütün dünyada yaptığında aslında e, tüketiciden aldığı yumuşak güçle aslında onlara baskılar uygulayarak değişim yaratabiliyorsun. Hı hı. E, yani o yüzden de aslında 2013'te temizgisi kampanyası Türkiye'yi kurmaya karar verdik. E, yani şimdiye kadar aslında 30'a yakın ülkeye gittim kodkumlama hı hı. ile ilgili. 2012'de Cenevre'de, Bangladeşli kodkumlama işçileriyle Görüşmüştüm. Yani tam Bangladeş'e gidip orada bir kampanya başlatıyorken e, Bangladeş'te bir bina yıkıldı Rana Plaza biliyorsunuz evet, 2013'te. Evet çok büyük bir e, Maalesef dünyanın en büyük iş kazalarından biri ve 1138 için hayatını kaybetti. Türkiye'nin bir markası var mıydı orada o binada? E, o bina evet Türkiye'den bir marka vardı hmm. ve çok çok bilinen bir marka. Hmm. E, yani o markayı aslında biz Bangladeş akordunu attırdık ve tazminat da ödet, ödetirdik aslında. E, ya Daha sonra aslında ona yoğunlaştık ve bir... İki yıl içinde biz Rana Plaza'da hayatını kaybeden bütün işçiler için tazminat topladık. Ve Bangladeş için bir e, Bangladeşli sendikalar, Dünya İşçi Örgütü, Global Küresel Sendika Industrial ve Klinklots'un içinde olduğu bir anlaşma yapıldı. Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Sözleşmesi. Ve bu sözleşme ile aslında Bangladeş'te üretim yapan bütün markalar kendi üretim yaptıkları binayı denetlemekle yükümlü kılındı. Eğer hmm, o binada 5 yıl içinde bir şey olursa onlar sorumlu kılınacaktı. Evet. E, biz de Türkiye'de aslında buna bir kampanya yapmıştık ilk başladığımızda ve Türkiye'den 2 aslında 10 marka keşfettik, ben üretim yapan. Şu an daha sayı fazla da tabi e, Bu markalar arasında 2 tanesi aslında imza attı şimdiye kadar. Peki bu kot kumlama şu anda Türkiye'de yapılmıyor çok güzel ama başka ülkelerde yapılıyor Bu vazgeçilemeyecek bir şey mi giysi markaları için yani bunun bir alternatifi yok mu daha yani temiz ve masum Aslında vazgeçilebilir ee, yani kotun hikayesine baktığımızda kot geçmişte hiçbir işlem yapılmadan giyilen bir üründü hı hı. Ve bir kotu 5 yıl 10 yıl giyebiliyordun kot kumlamayla aslında kotun ömrü 6 aya iniyor Hmm. Aslında bu tüketim, açısından, tüketim da... açısından da aslında şey ama muhtemelen sistemin istediği aslında yırtılan ve yenilenen bir şey Şu an aslında aynı benzer işlemler farklı tekniklerle de yapılabiliyor işte lazerle de yapılabiliyor Daha masum teknikler mi bunlar? Aslında lazer biraz daha masum bir hmm. teknik çünkü hiçbir şekilde ellemeden yapıyorsun ee, ama maliyeti yüksek bir teknik. Maliyeti yüksek olduğu için markaya ee, ekstra. Evet, zımparayla yapılabiliyor ve kimyasalla ile yapılan bir potasyon permanganatla. Ee, yani ismi biz kutu beyazlatmadan giyin diyoruz. <gülüyor> yani dolayısıyla aslında e, şeyi fark ettik. Yani e, bütün dünyada bir anda yasaklatmanın mümkün olmadığını fark evet. ettiğimizde aslında markalara <gülüyor> mektuplar yazdık. Onların yasaklamalarını istedik. Şimdiye kadar yüzden fazla marka. Aslında kod kumlamayı yasakladığını açıkladı. Öyle mi? Yani, bu da evet. çok güzel. Bu bir şey. şekilde bir itiraf da aslında tabii, bizim evet. ne kadar yaptık hmm. diye. Ee, ama maalesef hiç marka bugüne kadar kendi kendisine üretim yapan bir işçiden sorumlu olmadı. Mesela hmm. ben dünyanın en büyük markalarından birine üretim yaptım. Ee, gerçekten dünyanın evet. en büyük markası. Evet. Bana var. da söylediniz ama şimdi burada evet. marka edemiyoruz. Ee, Ağzım açık kaldı. <gülüyor> yani dolayısıyla hiç aslında burada taşeron sistemi kullandıkları için. Hmm. Ee, sorumlu olmuyorlar Yani şu, O yüzden aslında temiz giysi de, Temiz giysi kampanyası Bir yandan da şeffaflık kampanyaları yapıyor hı hı. Yani markalara Kendi telerik zincirinizi açıklayın Nerede üretim yapıyorsunuz ee, yani Böylece aslında o denetim zincirinin Hem denetlenebilir olması hı hı. E, Hem de markaların sorumlu açısından Orada bir şey çıktığında Onları direkt sorumlu kılabilmemiz açısından çok çok önemlidir ee, O yüzden şu an 2 e, işte evet. yıldır Markalara çiftler izniniz açıklayın. Şimdi ne kadar aslında yüzden fazla marka açıkladı, ama hala uğraştığımız açıklamalarını istediğimizi birçok marka var aslında. Evet. Peki bu hastalık mesela işçi şu anda Türkiye dışarı dışında bu işte çalışan bir sürü işçi var. Bu işçiler İşe başlarken sigortalı ya da sigortasız bu hastalıkla ilgili bilgi veriliyor mu işte? Yani bunun bir meslek hastalığı olduğu yasada var demiştiniz Türkiye'den bahsederken. Silikozisin evet. evet. Ama şöyle tekstil, tekstilde hiç kimse silikoz hastalığı beklemiyordu. Beklemiyordu. Evet. O yüzden 2005'te ilk kez böyle bir teşhis konulmuş. Ee, yani biz çalıştığımızda da işte şey soruyorduk yani bu iş pis. Şey diyorlardı yani banyo yaptığınızda geçiyor aslında Hı -hı. bildiğiniz doğal toz yani evet. e, toprak yuttuğunda bir şey olur mu ben şey düşünüyordum mesela çocukken annem aslında sürekli toprak yerde Hı -hı. E, ben hiç öyle bakmıştım gerçekten evet, işte ayran geçiyor diyorlardı ama aslında o kumun içinde bir silika maddesi var maalesef e, o şimdiye kadar 120 can aldı Türkiye'de evet. e, ve daha binlerce aslında bekleniyor. Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar beraber olacağız.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 NASA'da ekolojik yaşam programında temiz giysi kampanyasını Abdülelim Demir ile konuşuyoruz. Ee, Abdüllülm Bey, Türkiye'de e, ne durumdayız? Yani temiz giysi kampanyasını başlattığınızdan beri eksikler nelerdi ve neleri tespit ettik? Neler için çalışma yapıyorsunuz? E, ya Türkiye'de aslında kayıt dışı yani sigortasız çalışma i̇şte, oranı çok yüksektir çok fazla. E, ve ...çalışma koşulları çok kötü ...bunların iyileştirilmesi için çalışıyoruz... ...bizim aslında bu... ...kayıt dışını ortadan kaldırmak için aslında... ...yaptığımız mesela şeffaflık kampanyası da... ...buna değen bir şeydir... ...çünkü markalar tedarik zincirliğini açıkladıklarında... E, ...biz oralara ulaşıyoruz... ...o işlerin kayıtlı olup olmadıklarına bakıyoruz... ...eğer kayıtlı değilse... ...kayıt ettirmeye çalışıyoruz... E, ...aynı zamanda... ...bir e, acil eylem sistemimiz var... ...urgent appeal dediğimiz... Burada işçiler direkt bize bildirim bildiriyorlar. İşçilerin bir sorunu varsa, bir şikayeti varsa bizi arıyorlar ya da kendi işçilerin sendikaları bizi arıyorlar. Ve biz onların sorunlarını önce markaya iletiyoruz. Eğer markayla çözemesek bizim uluslararası diğer bütün partnerleri bir araya getirerek aslında kampanya yapıyoruz. Geçmişte Türkiye'de aslında bir markaya üretim yapan işçilerin bir sorunu olmuştu. İşçiler bir sabah gittiklerinde Türkiye'de bir çalıştıkları işveren aslında son 3 ay maaşlarını vermiyor işçilerin hmm. e, ve dünyanın büyük markalarından birine gene üretim yapıyor burası e, ve işçilere son 3 ay idare edin düzelecek düzelecek hmm. diyorlar işçiler bir sabah geldiğinde Kıp sonuna kadar açık ve içeride hiçbir şey yok e, Bu işçiler sendikalar aracılığıyla bize başvurdular e, Biz de hangi marka üretim yapıyordunuz dedik işte markanın adını söylediler sonra biz marka bir mektup gönderdik dedi ki böyle böyle burada bir e, tedarik zincirinizdeki bir taşeronunuzu da e, işte fabrika iflas etmiş ve işçiler alacaklarını almamışlar e, şey dediler biz oradan outsource ediyorduk yani oradan satın alıyorduk bizi ilgilendirmez hmm. gibi bir şey dediler e, dedik ki, ama siz uluslararası bir sözleşme imza atarak kendi işlerinizden sorumlu olduğunuzu söylemişsiniz yani bunu aynı zamanda bir etik davranıyoruz diye PR yapıyorsunuz Dolayısıyla yani bizim gözümüze de siz aslında prensiben işverensiniz. Dolayısıyla bu işçilerin ücretlerini vermeniz gerekiyor. Yani aslında bir yıl ikna etmeye çalıştık. İkna edemedik. En sonunda bir kampanya başladık bunlara karşı. Ürünlerine etiketler yerleştirdik. İşte alacağınız ürünü Hı. ben yaptım ve paramı alamadım diye. Evet. Bu kampanyayla aslında biz dünyada yaklaşık 100 milyon insana ulaştık. Yani bütün ülkelerde neredeyse ana haberlerde bu gündemde. İşte BBC'den To The Guardian'a kadar her yerde haber oldu bu. Ee, ve daha sonra markasına buraya gelerek bu işçilerin alacaklarını ödemek zorunda kaldı. Ee, bu da sanırım Türkiye'de işte bir, bir. ilkti. Marka Tabii. ilk kez tedarik zincirindeki bir işçinin sorumluluğunu üstlendi ve ücretini ödedi. Ümit ediyoruz ki aslında bu diğer bütün markalara örnek olur. Çünkü aslında e, yani o ürünü yapan insanlar onlar. Dolayısıyla onların emeğiyle aslında o markalar oralara gelmiş. Evet. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu almaları gerekiyor. Çok güzel. Bir de meslekhastalığı.org diye bir site var ki Türkiye'deki meslek hastalığına yakalanan kişilerle ilgili çeşitli kampanyalar yapıyor. Biraz da ondan bahsedelim mi? Evet aslında yani temizgesi kampanyası derneği iki ayrı başlıkta çalışıyor. Bir, bütün tekstil işlerin mücadelesini veriyor. Bir de aslında Türkiye'de. Bütün alanlarda meslek hastalığı ile ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bu bizim hani kişisel gelmiş ikerden yola çıkarak geldiğimiz bir yer. Ee, 2012'de İş Sağlığı İş Güvenliği Genel Müdürü Doktor Birhan Efendi bir sunum yapıyor ve sunumunda şey söylemişti Türkiye'de iş koşullarına baktığımızda çalışma koşullarına baktığımızda yılda 40 bin ile 120 bin arası meslek hastası bekleniyor. Hmm. Aslında aynı yılın meslek hastalığı teşhisi almış işçi sayısı 400'dü. Evet. Ve şey demişti yani bu sayı çok iyi aslında hı hı. bizi Avrupa'da kendimize anlattığımızda sayı çok iyi. Ama aynı zamanda e, iş kazası için 67 bin dediğimiz an hı. bu güvenirlik sıfıra iniyor. Evet, yani evet. iş kazan 67 binken meslek hastalığı 400 olamaz. Dolayısıyla bunu dengelenmesi gerekiyor. Yani buradan aslında bir vazife çıkartmıştım ve hani kendimden de yola çıkarak meslek hastalığının ne olduğunu aslında birçok insan bilmiyor. O yüzden bir portal oluşturalım. Bu portal dedik direkt insanları bilgilendirsin, işçi hikayeleri paylaşsın ve sektörlerle ilgili doğrudan bilgi verelim. Yani hangi sektörde ne tür hastalıklar beklenebilir? Evet. Ee, burada işte kadın kuaföründen tutun, e, deri işinde çalışana kadar birçok sektörel direkt bilgi veriyoruz. E, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Şimdiye kadar bir sürü işçi aslında o site, site üzerinden bize ulaştı Onları yönlendiriyoruz hı hı. E, Ne yapmaları gerekir, nerelere başvurması gerekiyor Yani sonuçta bu Ülkenin bir yarısı aslında bunu tabii. sarmak gerekiyor e, Ümit ediyorum ki Önümüzdeki dönemde Çalışma Bakanlığı ile beraber Çalışma Bakanlığı ile beraber bu konuyla ilgili bir şey yaparız Çünkü onlar için de aslında bu bir sorun evet, tabii. Yani ortada bir sorun var ve sorunun adı konulmuyor Evet. Peki son olarak Şunu da sormak istiyorum Ben Bireysel olarak ne yapabilirim? Çok Mesela güzel. daha az mı tüketebilirim? Size destek mi olur? Ben bireysel olarak ne yapabilirim? Yani şöyle aslında bize gönül olarak dair olabilirsiniz. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi hiçbir şey yapamıyorsanız bize destek olabilirsiniz. Yani bizim bir derneğimiz var, evet. giderimiz oluyor. Dolayısıyla. Hı hı. Derneğimize. Hemen derneğin web sayfasını verebilir misin? Temizgisi.org tamam. derneğimizde aslında bir bağış butonumuz var. Oradan Hı -hı. bize bağış da yapabilirsiniz. Hı -hı. Bir de tüketim ayağına dediniz. Aslında tüketicilerden beklediğimiz kesinlikle yani değişimle ilgili gücün onların elinde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Aldığı, ürünle, aldığı ürünleri sorgulamaları evet. gerekiyor. Yani bir markaya da tutkulu olabilirler. O markaya ben senin tutkununum. Sen bu ürünü düzgün üreteceksin. Ben senden almak istiyorum ve sen senin düzgün ürün üretmeni istiyorum diyecekler. Hmm. Dönüşümü başlatacak olan kişi tüketecek. Kesinlikle. Gücü elinde bulunduran <gülüyor> halka tüketicidir. Yani bizim zaten çalışma şeklimiz o. Aslında biz tüketiciden aldığımız yumuşak güçle markalara baskı yaptırarak işçilerin koşullarını düzeltmelerini istiyoruz. Elin Bey çok teşekkür ederim programı ben konuk olduğunuz ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında bugün... Türkiye'de Temiz Giysi kampanyasının kurucusu olan Abdulhalim Bey ile konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.